Yaşam öykülerini ne mutlu bize ki bizlerle paylaşıyorlar, paylaşmayı kabul ediyorlar ve programımıza konuk oluyorlar. Bugün de yine özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak ve yaşam öyküsünü anlatacak. Bizler merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsüne tanıklık edeceğiz bugün. Konuğumuz sevgili Ayfer Güleç. Ayfer Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz bugün programımıza konuk oldunuz ve... Sabırsızlanıyoruz yaşam öykünüzü dinlemek için. İlham veren bir yaşam öyküsü dedik. Bakalım bu ilham veren yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başlamış? <gülüyor> ben Eskişehir 1962 doğumluyum. Babam havacı asker. İki kardeş Eskişehir, iki kardeş Malatya. Arkasından İzmir ve evlendikten sonra İstanbul yani Türkiye'liyim diyebilirim ne güzel Eskişehir'de doğdunuz babanız askerdi babanızın görevi nedeniyle havacıydı evet, babanız evet. Eskişehir'de dünyaya gözlerinizi açtınız evet, evet, e, o evet. yılların Eskişehir'i nasıldı nasıl bir ortamda dünyaya geldiniz hatırladığınız kadarıyla birazcık paylaşır mısınız bizimle ya, annemin söylediği 2 yaşına kadar Eskişehir'de kalmışız ben Mart çocuğum bir Mart doğumluyum ee, tabii kara kış diyelim. <gülüyor> <gülüyor> o yıllarda özellikle bir de. Evet, doğuklarda ama e, benim anımsayabildiğim biraz Malatya. Arkasından ilkokul 3'te tayin olduğumuz İzmir. İlkokul 3 itibariyle İzmir'desiniz. Evet. <gülüyor> Peki İzmir nasıldı o yıllarda? İzmir'i daha Aa, hatırlıyor musunuz? İzmir, İzmir şöyle söyleyeyim, Kültür Park şimdi e, yeniden 3-4 günlüğüne pandemi nedeniyle 4 binli fuar olarak açıldı ama İzmir benim çocukluğumda e, hayal edilemeyecek kadar zengin içerikli bir şehirdi. Özellikle fuarı dört gözle beklerdik Kültür Park'ın açılışını. Çünkü bütün ülkelerin pavyonları olurdu Ve o pavyonlarda da hem sanayi, bilim, kültür, sanat, geleneksel eğitim yöntemleri, geleneksel ilimleri olurdu. Heyecanla nasıl oraya gideceğimizi böyle iple çekerdik diyebilirim. Çok keyif verici yıllardı. Ne güzel. Peki siz nasıl bir çocuktunuz o yıllarda? Çocukluğunuza döndüğümüzde tamam. <gülüyor> kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz bugün? <gülüyor> İç kapalı, sessiz ve ağlak. <gülüyor> İç kapalı, sessiz ve ağlak bir çocuk. <gülüyor> Peki... Yani Gerekçesini de şöyle kısaca anlatayım. Lütfen. Ee, dört kardeşiz. Abimle aramız iki yaş. Ve abim okula başladığında Malatya'da ben de çok istediğim için e, sınıf öğretmeni ilkokul 3'te kadar da kalmak yoktu. Ayfer de gelsin gitsin dedi. Ve ben okulun maskotu olarak ilkokul 1. sınıfı ve 2. sınıfı Malatya'da okudum. Ama e, ilkokul işte İzmir'e taşındığımızda benim kaydolduğum okuldaki öğretmenimiz aileme çok kızdı. Erken yaşta okula başladığınız için. Erken yaşta okula başladığım için ve sınıfın gerisinde kaldığım için. O zamanlar biliyorsunuz ilkokulda sınavlara giriyordunuz ve öğretmen okulları ve askeri okulların sınavları oluyordu. Evet. Onlara öğrenci yetiştirdiği için benim geri olmam Onları rahatsız etti ve ben e, içe kapalı bir hale döndüm. Böyle <gülüyor> diyeyim. Uyumsuzluk, uyumsuzluk yaşadım yani e, ilk okulda. Ama e, üniversiteye e, gittikten sonra yani üniversitede bir e, tiyatro yöneticisi, abimiz okulda tiyatro grubu kuracaktı. Önder Bargıç. İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan bir arkadaşım, sanatçı arkadaşımız. Onun ekibine seçildikten sonra normal hayatıma geri döndüm. Tiyatro sizi tekrardan özrünüze döndürdü. Evet. Peki evet. İzmir'de mi devam ettiği yaşamınız sonrasında da? Evet, ben daha İzmir'deyim. İzmir'te ferihsarda ikamet ediyorum. Evet. Atölyem Buanbey Köyü'nde Osmarina'da bir showroomum var. Evet. Şunu soracağım ama öncesinde. Üniversite Buyurun. yıllarına dönelim şimdi. Siz Buyurun. ilkokul 3. sınıfta İzmir'e gittiniz. Orada ilkokulu, ortaokulu, liseyi evet, okudunuz. Evet, evet. Üniversiteyi nerede okudunuz? Hangi bölümde okudunuz? Üniversite, dok dokuz Eylül Üniversitesi eğitim fakültesi mezunuyum ben. Endüstriyel tasarım, ana sanatçalı mezunuyum. E, üniversiteyi de e, şey, e, İzmir'de bitirdim ama Üniversite yıllarım şöyle söyleyeyim 1979 giriştim 83 çıkışlıyım Tam darbe dönemi biliyorsunuz. Zor <gülüyor> e, ve sancılı yıllar. Çok sancılı yıllardı. E, ve üniversite 2'de babamı da kalp kaybedince bir anda böyle e, neye uğradığımı şaşırdım da diyebilirim. Ama e, o tiyatro tiyatrodaki arkadaşların gerçekçiliği ve onların Beni sarıp sarmalaması beni şimdiki ben yaptı diyebilirim. Ne güzel. Bu arada arkadan köpeğinizin sesini de duyuyoruz. Ne güzel. Onun sesini de duyduğumuzda dinleyeceğimize diye düşünüyorum. <gülüyor> ne güzel. Hayvanlarla iç içe bir yaşam. Evet, ee, o Muhteşem. Peki <gülüyor> üniversite yıllarında kendi istediğiniz bir bölüm müydü? Nasıl o bölüme yöneldiniz, tercih evet. ettiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim ee, Çocukluğumdan beri resim yapmayı e, çamurla oynamayı e, bebeklere elbise dikmeyi çok keyifle vakit geçirdiğim aktif ve şimdi aktif dönüyor benim için oyundu ama e, üniversiteye gireceğim zaman e, bizde e, tek sınav dönemi vardı tek sınav arkasından o sınavı eğer kazanırsanız yetenek sınavıyla da ee, ...benim seçtiğim bölüm gibi bölümlere girebiliyordunuz. Ee, ben e, o sene... ...mezun olduğum sene... ...hem Bucu Eğitim Fakültesi Resim bölümü Bölümünü... ...Yetenek Sınavıyla kazandım. İlk onun içerisindeydim çok... ...bunu gururla söylüyorum. Ee, bir de Ege Üniversitesi... ...Tekstil Tasarım Bölümü vardı. 800-400 kişi arasından... ...orada da ilk döndüdeydim. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Peki yani, bu yeteneğinizi ne zaman keşfettiniz? Lise yıllarında mı? Daha erken mi? Yani e, yetenek sınavında bu kadar başarılı olacak ve o bölümleri kazanacak kadar... Yok yok öyle bir şeyim yoktu. Yani, kendime güvenim yoktu. dedim ya içe kapanıştım ve nasıl söyleyeyim e, biraz asosyaldim diye. Ama e, şu var lisede mesela e, resim yaparken öğretmenimiz ne şey mesela diyelim ki naturmort çalışıyoruz ben bir natürmort çalışmışım meyve tabağı yapmışım öğretmenimiz gülerek demişti ki bana Aa, kesik kulak ressamın e, tekniğine benziyor Allah'ım bütün sınıflara kesik kulak kesik kulak <gülüyor> ben ağla ağla bana niçin kesik kulak diyorlar üniversiteye gittiğimde vandut olduğunu öğrenince Nasıl mutlu oldum anlatamam size. <gülüyor> büyük bir ilk aslında yani... bütün sınıfın dağıldığı geçtiği şeysiniz. Evet, ya yani büyük bir ilk sınıfın farklı dilendirmesi nedeniyle ben sanki kendimi böyle küçük düşmüş gibi falan hissetmiştim. Ama ama ama bilgi, kültür, deneyim, bunlar o kadar önemli şeyler ki bazen hep hayatı altı İyi şeyleri fark etmiyoruz ya da fark ettiğimizde çok geç oluyor. Ben şanslıyım ki e, kendimdeki güzellikleri e, ortaya serebilecek ya da ne bileyim e, bir adım öteye taşıyabilecek olanaklara sahip oldum. Ne güzel. Peki üniversite yılları nasıl geçti? Üniversitede neler yaptınız? Üniversite yılları e, kör geçti. <gülüyor> ne demekler, <gülüyor> <tam olarak? gülüyor> Az koridorlarda askerlerle bir yürüyorduk ve iki kişi, üç kişi olamıyordu. Öyle söyleyebilirim. Hı hı. Ama e, çok e, nasıl söylesem yani arkadaşlık ilişkileri ve e, bölümün e, özgüveni yüksek insanlardan oluşuyor olması, öğretmen görevlilerinin desteği beni e, kısır döngüden kurtardı. Yani Aile çevrem e, memur çevresiydi. Ama o çevrenin dışında da farklı yaşam kültürleri olduğunu, e, farklı düşünce biçimleri olduğunu görmek beni e, şöyle söyleyeyim, o şekillendirmeye başladı. Ve yani, geldi, e, üniversite bitmedi. Evet. evet. Mezun olduktan sonra neler yaptınız Ayfer Hanım? Ve mezun olduktan sonra e, ben dört e, yıl devlette çalıştım. Arkasından istifa ettim ve evlenerek İstanbul'a geldim. İstanbul'da özel okullarda çalışmaya başladım ama özel okullarda çalışırken de hep bir resim atölyem oldu. Yani resmi bırakmadım. Şöyle söyleyebilirim. <gülüyor> İnsan e, kendini renginleştirdiği zaman e, yaşam e, kültürü ve yaşam keyfi artıyor. Mesela ben e, üniversite yıllarında ee, Altay Su Altı Sporları Kulübünün ilk bayan dalış ekibindenim. benim ee, Broz var Can kurtarma ve ihtiyacım var <gülüyor> onun yanında tiyatro var üniversitede evindim ee, amatör tiyatroda da oynayacak kadar bir tiyatro deneyimim var arkasından tiyatro dekorları var İstanbul'a geldikten sonra kendi atölyemi kurdum ve resim sergileriyle devam ettim ama bunun yanında da e, önemli yazarların kitap kapaklarını, işte çocuk kitaplarının resimlemesini farklı aktörlerle kendimi keyiflendirdim. Ne güzel. Resim hayatınızda vardı hem mesleğiniz de resim mi öğretiyordunuz, resim öğreticiden evet, evet, bir şey miydiniz? Evet, kitap kapakları öğretmenin yaptım. Ee, bir yandan bu devam ederken bir yandan kendi resim atölyenizde resimler evet. yapıyorsunuz. Evet. Evet. E, yurt içinde, yurt dışında birçok evet. sergiye katılıyorsunuz, evet. sergiler açıyorsunuz. Evet. E, peki günün birinde keçeyle evet. bir bağ kuruyorsunuz. <gülüyor> keçe benim için aşk böyle söyleyebilirim. Nasıl konuştunuz evet. keçeyle? Nasıl oldu ve keçe nasıl hayatınızın aşkı haline geldi? Keçeyle aşkım şöyle başladı. Ben e, İzmir'e geldiğimde ailemle bayramlaştık. Bayram dönüşü dedik ki Özel araçla gidiyoruz. Sadece Bolukesir Savaş Devleti'deki akrabalarımızı ziyaret edelim. Yani akraba dediğim kız kardeşimin eşi tarafından akraba. Eniştemiz e, keçeci. ve Ben bunu bilmiyordum. Atölyenin önünde araba durdu ve küçücük bir atölye dikkan. Yerde işte havlaç gibi atılmış günler, Rengarenk yünler de raflarda duruyor. Dedim ki Ustam sen ne yapıyorsun keçe? Nasıl yapıyorsun? Ve biz, herkes başka şeylerden muhabbet ederken iki saat kadar sohbet ettik. Ben notlar aldım. O da bana dönerken dedi ki Ayfer'cim ben sana birazcık malzeme vereyim sen dene. Ustaz mısın yapar. Tamam. Ve ben ilk yaptığım e, keçe kıyafetlerle... E, İstanbul, daha doğrusu Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği'nden Filistar Dalı'nda mansiyon aldım. <gülüyor> i̇lk denemenizde. Evet, ilk denemenizde. Ben modacı değilim. Ama e, önemli olan zaten orada e, modacı olmak da değil. Estetik bir göz ve yenilik getirebilmek metayeli hem yaptığımız işe bence. Yani, çok çok keyif vericiydi. Ama ben özel olarak e, iyi para kazanıyorum ve Nasıl söyleyeyim itibarımı iyi diye hiç o alana girmeyi düşünmedim. Ama ustam dedi ki ben hiç satış yapamıyorum. Köy yerinde üç tane dört tane kepenek yapıyorum insanlara ama onun dışında hiç kimse sipariş vermedi. Keçi <gülüyor> öyle bir malzeme ki hava kumaş diye geçiyor. İsterseniz azıcık anlatayım. Lütfen lütfen. Dünyadaki ilk tekstedi önü önce oradan başlayayım. Dokuma kumaşlar başlamadan önce. Ve e, sıkıştırmak maş yani atkısı çözgüsü olmayan bir maşları. Koyunun yetiştiği her yerde biliniyor. Geçmişi neolitik döneme kadar oluyor. Ama hala aynı yöntemle yok. Hiçbir teknoloji değişiklik yok. Hayır hayır hiçbir değişiklik yok. Teknoloji gerektirmiyor. Teknoloji takıç bırakmıyor. Ve insan emeği zeytinyağlı sabunlusu ve koyun yine. Yani siz kimse hiçbir canlıya zarar vermiyorsunuz. Ve e, yapım aşaması büyü gibi. Çok keyif verebilir. Hem psikolojik rahatlık sağlıyor. Hem de e, bedensel rahatlık sağlıyor. malzeme çok e, özellikle bir malzeme. Tekstil termos diye geçiyor. Evet. Ama biz çoban cepeneği diyebiliyoruz. Ve yer yaygısı olarak kullanıyoruz. Bu bedden korunmak için. Peki. Siz günün birinde aslında tesadüfen Savaştepe'de evet. ustanızla evet. tanışıyorsunuz. Yollarınız kesişiyor. Orada başlayan keçeyle tanışma öykünüz giderek bir aşka dönüşüyor. Ve siz evet. şu an böyle bizim e, büyük dikkatle dinlediğimiz ve ne kadar güzel aslında ne kadar doğal dediğimiz e, bu keçe sanatını alıp hayatınızda bambaşka bir noktaya taşıyorsunuz. Neler evet. oldu sonra? Neler yaptınız? Neler evet. olmadı ki? Şöyle söyleyebilirim. Ee, Keçe ile tanıştıktan sonra önce ustama destek vermek isterim Ekonomik olarak kendisini e, farklı bir noktaya taşıyabilirsin Çünkü İstanbul'da benim ilk eşim Özgün Müzik Tanıçtıydı ve ben iyi bir pozisyonda özel okullarda çalışıyordum. Çevremiz genişti. Dedim ki bu çevreyle keçeyi tanıştıralım. Ve keçenin alıcı kitlesi farklılaştığı zaman ustamda para kazanır. Mantık oydu. Ama e, Ustam kendini değiştirmedi. Şimdi ben gidiyorum geliyorum keçeler yapıyorum ama benim yaptığım keçeler ipek ince bindi. Ustama diyorum ki ustam bakar mısın diyorum işte bunları yaptım diyorum sergi açacağız şöyle olacak böyle olacak. Ustam bana diyor ki böyle keçe mi olur diyor. Keçe dediğim böyle kalın olur diyor. <gülüyor> Ve e, ustam kendini değiştirmediği için e, o şey yapmadı mesleği bıraktı Ben son e, sıra olarak e, mesleği bugünlere getirdim diyebilirim. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Ailecek zaten ailem oldular. Kızları, eşi, zahmetli eşi, ustam, e, babam diyebilirim. El almak, onların kültürünü e, özümsemek ve aileden biri olmak çok keyif vericiydi. Ben de onun için usta çırak ilişkisine çok inanıyorum. Çünkü bir işe sadece okuyarak ya da YouTube'dan video izleyerek öğrenmekten de çok da nasıl söyleyeyim insanı bir yere vardırmıyor. Önemli olan o kültürü özümseyebilmek ve o kültürü yaşatabilmek. Ve o kültürü ben, aslında herhalde yaşayarak öğrenebilmek ki bu yıllarca evet, evet, emek vermiş insanların o değerli evet. hünerli ellerinden. Aslında evet. öğrenebildiğiniz her şeyi öğrenebilmek çok daha kıymetli. Peki evet. siz ustanızın yaptığı tekniklerden daha farklı tekniklerle daha ince evet. keçeler yapmaya başladınız. Hı -hı. Hı -hı. Ne yaptınız? Ee, sonrasında neler oldu hayatınızda? Hızlıca anlatmanızı rica edeceğim çünkü süremiz de hızla ilerliyor. İstediğimiz evet. yaptığınız her şeyi programı sonuna kadar yetiştirebilirim. Buyurun. Tamam ben. O zaman küçük bir fıtayla başlayayım. Aslında keçe dediğimiz şey, deptim keç oldu, sivrettim silah. <gülüyor> Şimdi ustaya e, bir fıtayla devam edeceğiz. Ustaya hanımın bir tanesi geliyor diyor ki, bizim evde diyor çorba kaynamıyor ustam diyor, sizin diyor, diyor oğlumu çırak versem de, meslek öğrense usta olur diyor. Oğlan iki gün geliyor, üçüncü gün yok. Kadın bu sefer pazarda karşılaşıyorlar. Usta sesleniyor. Hanım hanım diyor. Senin olan bana çırak olmuştu. Hasta mı gelmiyor? Yok diyor mesleği öğrenmiş. Anlamadım diye. Aman usta diyor. Deptin keçi oluyor. Sivriktin kirli. Usta daha da şaşırıyor. O, o diyor öğrendiğin yetmemiş. Anasına da öğretmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu bunun için anlatıyorum. Günümüzde insanlar maalesef tüketici. Yani bilgiyi de tüketici, bir kültürü de tüketici, ee, her şey tüketici. Hemen insanlar bir şeyler olmak istiyor ve o bir şeyler olduğunu zannedip bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ama ben diyorum ki mutlaka ve mutlaka eğer bir kültürünü üretmek istiyorsanız bir ustayla birlikte o atölye ortamını solumak zorundasın. İnsanlar hem mevcutlarını hem e, nasıl malzemeye Yaptığı üretime hizmet etmek zorunda. Topluma hizmet etmek zorunda. Evet. Ama şimdi e, workshop yapalım. İşte iki gün bize gösterin, biz de yapalım. Ben bunları doğru bulmuyorum. Onun için de Doğan Bey'deki atölyemde köydeki kadın arkadaşlarımla birlikte kendi öğretmenim kınav olan e, köydeki arkadaşlarla üretim yapıyorum. Ve dünyaya pazarlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Doğan Bey'de bir atölye açtınız. Evet. Bu atölyede evet. köydeki evet. Kadınları üretici evet. haline getirdiniz. Keçe sanatıyla tanıştırdınız. Keçeye öğrettiniz. Evet. Öyle iki, evet. iki günde de değil muhtemelen. Uzun <gülüyor> emekler sonucunda. Evet. Dolayısıyla da bugün sizinle atölyenizde beraber çalışan kadınlarla beraber siz keçeyi üretiyorsunuz. Evet. Hem farklı farklı yorumlarla ve dünyaya evet. aslında Doğan Bey'de evet. bunu pazarlıyorsunuz, satıyorsunuz. Şimdi iki yıl önce Amerika'ya davet aldım Dışişleri Bakanlığı'yla. Ondan önce birçok ülke gezdim. Kültür ürünleriyle dünyaya tanıtırken, kültür ürünlerimizi dünyaya tanıtırken kültürel çıktı olarak Türkiye'den bir workshop yapıyorum ve insanların o kadar ilgisini çekiyor ki yaptığımız işler el sanatları dünyada bir numaralı üretim yöntemleri çok kıymetli. Mesela Amerika'da arkadaşımız dedi ki Aysel Hanım bunlara keçe demeyin lütfen keçe kaba kumaş demek. Bunlar ipekleğinin büyülü buluşması olmuş. Şimdi itek inceliğinde keçe yapabilmek o da benim maharetim diyelim ve e, şuna çok inanıyorum keçe günümüzde kaybolmaya yuksan el sanatlarının başında geliyor ama <gülüyor> innovatif bir malzeme e, ben e, hem e, tasarımsal yönüne çok ağırlık veriyorum hem de insanların e, kullanabileceği işlevsel ürün yapmaya çok önem veriyorum. E, Aldığımız şey şöyle düşünsenize bir tane el yapımı, bize ait özel üretilmiş ve %100 doğal bir malzeme ve bitkilidir. Evet. Eee Ayfer Hanım şu anda e, İzmir'desiniz, İzmir'de yaşıyorsunuz, seferler evet, değişiyorsunuz. Bizim. Doğan Bey'de bir köyde, atölyede evet. köydeki kadınlarla beraber az önce de söylediğimiz gibi üretim gerçekleştiriyorsunuz. O atölyede birçok kadına da aslında meslek edindirmiş durumdasınız. Nedir bundan sonrası için planınız? Yavaş yavaş dediğim gibi sonuna geliyoruz programımızı. O yüzden öğrenmek istiyorum. Nedir Alper Hanım bundan sonra hayali neler yapmak istiyor? Hayalimde şöyle söyleyeyim, ben Anadolu Yer ya Sanatları Yaşatma ve Geliştirme Derneği'nin yönetim kurulu üretim ve dünyamızda 120'nin üzerinde bakanlığın tescil ettiği el almış ustalar var, kadim kültürü üreten ustalar var her branştan işte bunun içinde bakırcı, bıçakçı, dokumacı, Kilim halı dokuyan ustalar, işte buldan dokuması yapan ustalarımız, işte yemeni yapan ustalarımız aklınıza gelebilecek her branştan. Ama biliyorsunuz ülkemizde bu tür el sanatları üreten ustalar maalesef köylerde ya da kıyı kasabalarda üretim yapıyorlar ve görünür değiller. Benim istediğim el sanatlarının bu ülkede markalaşması ve o arkadaşlarımızın üretimlerinin ekonomik katma değerini yükseltmek. Onun için de bu sene ben 58 yaşındayım ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde en sanatları somut olmayan kültürel miras alanında yüksek lisansa e, hak kazandım. Ne <gülüyor> yeniden e, 40 yıl sonra öğrenci olacağım öyle söyleyeyim. Muhteşem, Muhteşemsiz. <gülüyor> Son olarak ne söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz bize? Son mesajınızı dalalım, da sözlerinizı dalalım da evet, ve programımızı baş baş kapatalım. Hayat yaşamaya değer ve mucizelerle dolu. Bundan bir hafta önce çok büyük bir trafik kazası geçirdim ve sağ, sağ, sağım, salimim. Çok geçmiş ve olsun. Çok geçmiş çok olsun. Çok mutlu oluyorum. Hayat iki nefes arası. Ben buna inanıyorum ve yaşanmaya değer buluyorum. Yaşarken de benim için mesela ibadet. Üretimden geçiyor, bulunduğum topluma hizmet etmekten geçiyor. Ben kültür alanında hizmet vermeyi kendime yol edindim. Ve Allah yolumdan ayırmasın ve şöyle söyleyeyim, iz bırakan kullarından eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun programımızda konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü paylaştınız. Kendi Özellikle. öykünüzü dinleyicilerimizle bizlerle paylaştınız. Çok mutlu ettiniz bizi, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yolu seferiyle sersercikten geçen herkesi, bütün dostlarımı beklerim. Çok teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programda konuğumuz değerli bir isimdi. Sevgili Ayfer Güleç. Ayfer Hanım bir gün hayatında tesadüfen aslında önüne yeni bir kapı açılıyor ve keçe ile tanışıyor. Keçenin büyülü dünyasıyla tanışıyor ve keçenin onu sürüklediği yeni yaşamında dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bugün İzmir'de Doğan Bey'de bir köyde bir atölye kuruyor ve keçeyi yeniden yorumlamakla kalmayıp köyde yaşayan kadınlara da yeni meslekler edindiriyor, yeni bir uğraş edindiriyor ve onlarla beraber ürettiği keçeyi bugün dünyanın dört bir tarafına satıp köydeki insanlar için yeni bir model, yeni bir geçim kapısı tabiri caizse sunmuş oluyor. Böyle öyküler. Kentin gizli öykülerinde hep paylaştıkça hepsi şuna dikkat ediyoruz. Bir içinizdeki tutku varsa sizi sürükleyen tutku o tutkuya sıkı sıkı sarılırsanız o tutku sizi muhakkak başarıya mutluluğa götürüyor. İkincisi de bazen hiç farkında değilken hayat size öyle kapılar açıyor ki o tesadüfler sizi sonunda bambaşka bir hayata bambaşka yeniliklere Yolcu olarak uğurluyor. Dolayısıyla hayatımızdaki bu işaretleri görebilmeyi diliyorum hepimiz için. Kentin Gizli Öyküleri programından bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından bizler burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz de Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Yaşam öykülerinizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. İlham veren yaşam öykülerini Kentin Gizli Öyküleri programında paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Kenan Doğan, program istihdamımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki açık radyo çalışan arkadaşlarımla sizlere sağlıklı mutlu günler dinliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri